1164 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in teravih namazına teşvik etmesi, Hazreti Peygamber herhangi bir namazı emretmeksizin Ramazan gecelerinin ibadette geçirilmesini teşvik ederek, kim ki faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadette geçirirse, onun geçmiş günahları efolunur, derdi.